İyi akşamlar arkadaşlar. <gülüyor> Bu akşam sizlerle e, Osmanlılar'da tasavvuf anlayışını, tasavvuf düşüncesini konuşacağız. E, Osmanlılar, İslam tarihinde e, çok uzun süre e, hükümranlık sürmüş bir e, devlet. İslam tarihinde yaraya, neredeyse yaraya yakınını e, kapsıyor Osmanlılar dönemi. Tabi Osmanlıları e, tasavvuf tarihi açısından, tasavvuf anlayışı açısından değerlendirmek hem Türkiye için hem de Anadolu için ayrıca bir önem arz ediyor. Bizim bugün yaşadığımız e, tasavvufi hayatın temelleri, tasavvufi anlayışın e, arka planını Osmanlılar dönemi oluşturuyor. Bu bakımdan e, Osmanlılar'a tasavvuf için ayrı bir bölüm açma ihtiyacı hissettik tasavvuf tarihi açısından. Tabi bir de Osmanlılar dönemi, burada bu dönemde tasavvuf anlayışını, bu akşam tasavvuf anlayışını konuşacağız. Bundan sonra da tarikatlar yöneticilerin tasavvufla ilişkisi, tarikatlarla münasebetlerini değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi bilindiği gibi Anadolu'ya muhtelif bölgelerden göçler oluyor Anadolu Diyarı Rum olarak biliniyor. Yani Romalıların Doğu, Doğu Roma e, efendim, İmparatorluğu'nun e, toprakları, sınırları e, içerisinde bulunuyor. Buraya Orta Asya'dan ve muhtilik bölgelerden e, göçler oluyor. E, Müslüman göçleriyle birlikte Anadolu'da e, Diyar Rum'da İslamlaşma da başlıyor. İşte bu göçler sırasında tasavvuf ehli de muhtelif sebeplerden dolayı Anadolu'ya göçüyorlar. Dolayısıyla Anadolu 1071'den itibaren yapılan göçler ile daha Osmanlı kurulmadan yani 1300'lere gelmeden önce Anadolu'da muhtelif yerlere, e, dervişlerin gelip yerleştiğini biliyoruz. E, ne yapıyorlar buraya gelen dervişler? Ya köylere veya tamamen boş ve tenha mahallere yerleşerek ziraat ve hayvancılıkla meşgul oluyorlar. Çünkü geldikleri muhitte yerleşebilmeleri için, hayatlarını devam ettirebilmeleri için bir iş yapmaları lazım. Bir, bir tabii mekan bulmaları lazım. E, boş yerleri ağırlıklı olarak tercih ediyorlar ve burada e, toprağı iman ederek <gülüyor> e, orayı ziraati elverişli hale e, getiriyorlar ya da hayvancılıkla e, meşgul oluyorlar. E, böyle iskana elverişsiz zor e, coğrafyada dağ ve bayırlarda kurdukları zaviyelerin etrafını da imal ederek e, güzelleştiriyorlar tabiri caizse. Öte yandan fetihler bir taraftan devam ediyor, seferler yapılıyor. Bu dervişler içinde gazilerle birlikte fetihlere katılanların olduğunu da görüyoruz. Yani İslam ordularına destek oluyorlar. Ya fetihlere katılıyorlar ya da fetihlerden sonra fethedilen bölgelere yerleşerek orada ikna yoluyla İslam'ı yaymaya çalışıyorlar. Bu tür faaliyetlerini biliyoruz. Şimdi böyle bir davranış biçimi, tasavvuf böyle fedakarane tavırları yani kendi elemeğiyle geçinmek için ziraatlı veya hayvancılıkla meşgul olmaları toprağı imar etmeleri ya da ihtiyaç olduğunda orduyla birlikte seferlere katılmaları ee, evet Anadolu'da bu faaliyetler devam ederken Osmanlı Devleti'nde de aynı manzara söz konusu olunca Osmanlı yöneticilerinin bu dikkatini çekiyor ve takdirlerini kazanmalarına sebep oluyor. Ee, böylece e, Osmanlı yöneticileri, sultanlar, onların daha önce imar ettikleri topraklara resmen yerleşmeleri hususunda kendilerine beratlar veriyor. Ya da kurdukları tekkelerin, dergahların e, kanuni olarak e, devam etmesini sağlayacak bir düzenleme yapıyor. Böylece esasen o, o fiili durumu e, kanuni e, şekle büründürerek onların daha rahat e, faaliyet gösterme ve hizmet etme imkanlarını sunmuş oluyor. E, ayrıca Osmanlı yöneticileri yeni zaviyeler kurmaları için onlara destek oluyorlar. Vakıflar ta tahsis ediyorlar. Bir takım gelirleri bu tekkelere harcanmak üzere tayin ediyorlar. Bu e, bazı vergilerden muaf tutuyorlar. Dolayısıyla böyle bir imkan içerisinde Anadolu'da yeni mahaller oluşuyor. Yeni dervişler ile birlikte başlayan meskun mahaller oluşuyor. Ve bu yüzden de birçok köy ve mahalle bu dervişlerden ya da onlara mensup kurumlardan adını alıyor. Anadolu'da birçok yerde bunu görürsünüz. İşte Tekkeler Köyü, Dervişler Köyü, Sofular Köyü veya mahallesi veya bir şeyhin adından yola çıkarak efendim şey Bayezidli efendim şey Osman ve benzeri böyle dergah veya dergah adından yola çıkarak bir takım isimler verildiğini biliyoruz. Bu hem Anadolu'da var arkadaşlar hem Rumeli Balkanlarda da var. dolayısıyla bizim bir takım meskun mahallelerin bu şahıslarla e, meydana geldiğini biliyoruz. İstanbul'da bile mesela İstanbul'da olanlar bilirler. Birçok sem bu büyük dervişlerden adını e, alıyor. Şeyh Vefa'dan mesela Vefa Semti adını almıştır. E, Merkez Efendi e, diye bilinen semt e, Merkez Efendi'den yani e, bir halveti şeyi olan Merkez Efendi'den bu, bu adı almıştır. Böyle evet muhtelif isimler, muhtelif bölgeler dervişlerden ya da onlarla ilgili kavramlardan adını alıyor. Şimdi biz burada bir de şunu söylemek lazım. Bu tabi genel dervişler geldiğinde Anadolu'daki durumu anlatıyor. Osmanlı öncesinde Osmanlı'ya da etki etmesi bakımından bazı önemli şahsiyetler de Anadolu'ya gelip tasavvuf anlayışını kendi görüşlerini ortaya koymak suretiyle etkiliyorlar ve o anlayışlar Osmanlı'da devam ettiriliyor. Şimdi mesela e, e, 1300'de Osmanlı kurulu 1200'lü yıllarda e, İspanya'dan yani o zamanki Endülüs'ten doğuya doğru hicret eden, seyahat eden e, ve e, Anadolu'da da bulunan Muhyiddin bin Arabi'yi biliyoruz, 1240 vefatı. i̇bn Arabi e, çok yazan bir kimse, çok etkili e, eserleri var. Onun görüşlerini Konyalı Saadettin, Saadettin Konevi, e, Saadettin Efendi, e, onun yanında yetiştiği için ve ayrıca evlatlığı olduğundan dolayı e, onun görüşlerini daha anlaşılır halde, şerhlerle, eserler kaleme alarak e, kalıcı kılıyor. Mesela Osmanlı'da e, ta başından beri bu İbn benim görüşleri e, hep kabul görmüştür. Bir başka şahsiyet arkadaşlar yine aynı e, dönemlerde e, Mevlana Celaleddin Rumi vardır. Mevlana'da e, 1274-1273 e, vefatı dolayısıyla o da Horasan bölgesinden yani doğudan batıya doğru ailesi birlikte hicret ediyor küçük yaşta. Fakat Konya'da kırar kılıyor ve Konya'da eserlerini ortaya koyuyor. Onun takipçileri, o eserlerin görüşleri, o eserler etkilediği görüş sahipleri de yine Osmanlı'da itibar görüyor. Ve yine Osmanlı'nın son dönemine kadar çok etkili olan şahsiyetlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bunun gibi Necmeddin, Daye, Evhadüdddin, Kirmani, ee, az önce e, adını aldık işte Sadettin Konevi ve benzeri başka e, Hacı Bektaşi Veli gibi şahıslar da var. Hacı Bektaşi Veli de yine aynı dönemin insanıdır. E, ve Mevlana hayattayken Hacı Bektaşi Veli de hayattadır. Sadettin Konevi de hayattadır. E, bunlar e, Hacı Bektaşi Veli de dervişleri seferlere katıldığı için Osmanlı ordusunun kurucu piri olarak kabul edilir. Yani Yeniçeri Ocağı'nın piridir. Kurulduğu zaman hayatta değildir ama onu pir olarak almışlardır. Çünkü dervişleri, takipçileri Osmanlı ile birlikte Bizans'a karşı fethilere katılmışlardır. Demek ki böyle şahısların ortaya koydukları görüşleri, tavırları, tarzları yöneticileri de etkiliyor ve onlar bu görüşlerin devam etmesi için imkan hazırlıyorlar, ortam hazırlıyorlar ve böylece Anadolu'da tasavvuf anlayışı bu kişilerin görüşleriyle şekilleniyor. Şimdi Osmanlı'da öyle bir anlayış var ki tasavvuf çevreleriyle ilmiye çevrelerinin yani medrese çevrelerinin de çok yakın diyalog ilişki içerisinde olduğunu ee, gösteren e, bilgileri e, görüyoruz. Acaba bu nasıl gerçekleşti? Yani Anadolu'da tekke tasavvuf çevreleriyle medrese çevreleri nasıl böyle yakın ilişki içerisine girdiler? Burada da arkadaşlar ta başından beri Osmanlı yöneticilerinin e, tavırları ve e, basiretlerinin burada çok etkili olduğunu e, söyleyebiliriz. Nedir bunlar? Bunlar Evet bu arada bir e, soru var. Ekberiye Medresesinden kastedilen nedir? Ekberiye Medresesi değil arkadaşlar. Notlarda herhalde Ekberiye mekt ha, Mektebi, burada not notta varmış. Ekberiye Medresesi, Ekberiye Mektebi ile kastedilen e, İbn Arabi görüşlerini devam ettiren ekolün e, adıdır. Yani mektep denilmesi bir ekol ifade ediyor i̇bn Arabi'nin görüşleri, e, eserlerine yazılan şerhler, haşiyeler, açıklamalar ile ya da ders halkalarıyla asırlarca devam ettirilmiş ve böyle bir okul oluşmuştur onun görüşleri çerçevesinde. Ekberiye mektebi ile kastedilen budur. Şimdi e, dedik ki Osmanlılar e, Osmanlılar döneminde e, o yöneticilerin o tavırlarıyla esasen medrese-tekke ilişkisi, yakınlaşması... Ee, başarılı bir şekilde devam etmiştir. Nasıl oldu bu diye baktığımızda şimdi e, beylik yavaş yavaş genişleyip devlete doğru dönüşmeye başladığı aşamada kurumlarını oluşturuyor. Bu kurumlar e, işte medresesi e, camisi e, daha başka sanat e, kurumları vesaire falan oluşurken 1325'lerde ilk medrese kurulduğunda, mektep kurulduğunda bunun başına baş müderris olarak davud Kayseri, Kayseri Davud Efendi'yi getiriyorlar. Kimdir bu diye baktığımızda bir defa davud Kayseri dönemin kalbur üstü alimlerinden felsefe, matematik ve dini ilimlere, astronomiye çok vukufu olan bir kimse ama aynı zamanda e, tasavvur düşüncesinin de üst düzey mümessili. Yani eskilerin tabiriyle e, Zülcenahayn çift kanatlı diye anılan bir kimliğe sahip. Şimdi böyle bir kimseyi siz, Medresenin yeni kurulmakta olan o teşkilatın başına getirdiğinizde onların teşkilatları yani ilk kurulan medreseden sonra yeni kurulan medreselerdeki teşkilatlanma da o kişinin görüşleri çerçevesinde şekilleniyor. İşte bu manada Osmanlı medrese kültürü içerisine tasavvuf da girmiş oluyor çünkü başta olan kişinin tasavvufla yakından alakası olan bir alim olması Dolayısıyla. E, yetmiyor. Benzer bir e, tavır. E, Şehir İslamlık müessesesi oluştuğunda da e, Osmanlı yöneticileri tarafından ortaya konuyor. Şimdi ilk Şehir İslamlık e, yaklaşık bir asır sonra oluşuyor. Müftülük diye bir kavram kurum var. Ama Şehir İslamlığa bunun dönüşmesi, evet bir yüz yıl daha geçmesini, e, efendim, beklemesini gerekli kılıyor. Ee, i̇lk Şehir İslam'ı kurulduğu zaman da arkadaşlar Şehir İslam olarak atan, atanan kişi Molla Fenari oluyor. Bunun da yine kişiline baktığımızda e, Molla Fenari de dönemin çok üst düzey alimi. E, usul ve mantık yani usul fıkı ve mantık alanında e, tefsir alanında evet önemli bir sima ama aynı zamanda Yine kendi döneminde tasavvuf düşüncesinin üst düzey mümesi. Ee, yani o da Davud Kayseri gibi Zülcenahain diye ifade edilecek edilen kimliklerden. Ayrıca Molla Fenari'nin Şeyhül İslam olduğu gibi bir de Tarikat şeyhliği yönü var. Yani aynı zamanda kendisi Tarikat Şehhi. Ee, i̇şte e, Şeyhül İslamla bağlı olan. Onun al kurumları, kadılıklar, müftülükler ve benzeri şeylerin de artık molla fenari çizgisinde veya o anlayışta olan kişilerle kişilerden ulaşacağını buradan da anlayabiliriz. Zaten tecelli gelişme de o şekilde oluyor. Bunlar tabi medreselerde hocalar, hoca durumunda oldukları için, eser kalemi alan birçok eser olan kişiler oldukları için e, o eserleriyle okuttukları talebelere bu yönlerini aksettirmeleriyle evet tasavvufla yani tasavvuf, batın ilmiyle zahir ilminin birlikte harmanlanmış bir halini e, sunuyorlar hem topluma hem talebelere ve bu şekilde toplum içerisinde arkadaşlar Mutasavvuf alim tipi yaygınlaşıyor. Yani ilim ehli kişi ama tasavvufla da alakadar. Tabii bu Osmanlı'da, bak ilk asırdan bahsediyoruz, daha birinci asır yeni dolmuş efendim bu kurumlar oluşurken, son zamana kadar artık bu yapı bu şekilde devam edecek. 25 senedir son 25 senedir yapılan akademik çalışmalar, Osmanlı üzerine yapılan akademik çalışmalar şunu gösterdi ki Osmanlı alimlerinin e, tasavvufla alakadar olmayan, tasavvufun içinde olmayan e, ları e, neredeyse bir elin parmağını geçmiyor. Yani bir takım tasavvuf büyüklerine karşı olan veya tasavvuf görüşüne karşı olduğu bilinen 3-5 kişiden öte değil o yüzlerce alim içerisinde. Binlerce alim içerisinde. Diğerleri ya bir şekilde tasavvufla alakası var ya muhabbeti var veya tasavvuf eğitimini tamamlayarak bir tekke'de şeyh durumuna gelmiş. İşte Molla Feneri de onlardan bir tanesi. Daha sonra birçok örneklerini bunu biliyoruz akademi çalışmalarla bu eserler ortaya kondu ve basıldı piyasada da bulabilirsiniz. şimdi eserlerinde dedik bu görüşü ortaya koymakla zaten talebeleri etkiliyorlar ve bu şekilde bir kimlik oluşuyor. Ne yapıyorlar mesela kalem aldıklı eserlerde? Bunlar alim oldukları için diyelim ki akayetten bahsediyorlar bir eserde veya fıkıh konusundan bahsediyorlar. Aynı zamanda arkadaşlar kelamdan ve fıkıhdan bahsedirken tasavvufu da Tasavvufa da bölüm açıyorlar, tasavvuftan da bahsediyorlar. Kelamla tasavvufu, fıkıhla tasavvufu veya kelam, fıkıh, tasavvufu üçünü birden ele alan eserler ortaya koyuyorlar. Bunu okuyan Osmanlı medrese talebileri ya da e, halk bunları gördüğünde evet bu birlikteliği bir defa ilim e, temelinde oluşturuyorlar kendi zihin dünyalarında. Bunun da tabii dışa yansımaları oluyor burada zahir ilimleri için geçerli olan usullerden akıl Burhan ve deliği nasıl kullanılması gerektiğinden bahsederken bu eserlerde aynı zamanda tasavvufta bir metot bilgi metodu olarak kabul edilen keşifen ilmeddünden keş keşfin insana ilim adamına katacağı faydelerden de bahsediyorlar ve böylece iki arasında mukayesi değerlen değerlendirmeler yapıyorlar Şimdi mesela bu demin Molla Fener'in adı geçti, bu çok önemli bir alimdir dedik. Eseri sadece şunu söylemek, onun ne kadar etkili olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Onun şerh ettiği bir mantık kitabı arkadaşlar, Şemsiye diye bilinir adı Şemsettin olduğu için, yani kendi müerifin adı. Şemsiye o kendi döneminden sonra ta son döneme kadar Osmanlı medreselerinin temel kitabı olmuştur mantık alanında. Dolayısıyla ta baştan beri onun ailesinden birçok şeyi İslam yetişmiştir ayrıca yine bu Fenari ailesinden. Böyle etkili bir şahıs. Şimdi bu mesela Fatiha tefsirini yazıyor. Fatiha tefsirini yazarken tefsirin girişinde tefsir usulünden bahsederken diyor ki müfessirde olması gereken bir takım nitelikler, özellikler vardır. Bunlar işte 16-17 tane maddedir dili çok iyi bilmesi lazım, e, beyan dediği e, ilmini bilmesi lazım, lügat ilmini bilmesi lazım falan derken bu arada maddeler arasında bir de keşif bilgisi, ilmi ledün sahibi de olmalıdır diye bir madde koyuyor. Yani e, bu tefsir yapan kişilerin kalbine manevi bilgi gelmiyorsa onların tefsiri tam değildir, e, o yönden eksiktir e, manasında. Bir açıklama yapıyor. Şimdi çok üst düzey bir şeyhül İslam, etkili bir alim böyle bir maddeyi e, Kur'an araştırmaları için, tefsir için gerekli görürse bunu okuyan kişiler e, elbette ki bu niteliklere sahip olmaya çalışıyorlar. Yani o manevi bilgiyi de elde etme, donanımını elde etmek, e, kazanmak istiyorlar. Nitekim bu Molla Fenayen'in bir talebesi vardır Muhittin Efendi, kafiyeci diye anılır. Arapça gramerinde çok üst düzey bir kitap olan kafiye kitabını çok okuduğu için bu isimle anılmış. Onun tefsir usulüyle yazdığı sonraki dönem, Molla Fenari'den sonra yazdığı bir tefsir usulü kitabı var. Bu da neşredildi. Bakıyorsunuz aynı maddeler onun eserinde de sayılıyor. Yani yine 16-17 madde sayıyor. Bunlardan bir tanesi de müfessir i̇lm sahibi olacak. Yani Allah katından kalbine manevi bilgi gelen, gelebilen, bu bilgiyi alabilen, kişi de olması gerekir ki tefsiri tam olsun şeklinde açıklama yapıyor. Ee, i̇şte bu değerlendirmeler batın ilminin zahir ilmine katkılarından söz edilmesi vesaire falan e, demek ki tasavvufla birlikte zahir ilimlerini ya da zahir ilimleriyle birlikte tasavvuf, tasavvuf ilminin de birlikte olması gereğini ortaya koyuyor. Şimdi burada ilginç bir şeyle karşılaşıyoruz. Bu gelişmeleri dedik ki Osmanlı yöneticilerinin Aslında tavrı da bu gelişmelerde etkili oluyor onların yönet